Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in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 Onlar, ya Allah böyle şeyleri nasıl misal veriyor, kıymetsiz şeyler falan, kendilerinden bahsettiği için zaten hemen konuyu e, dalgaya alaraktan e, küçülsemek istiyorlar. Bunun yüzden allah Teala Hazretleri e, tefsirinde bulunduğumuz, bugünkü dersimizin hati olan Bakara Kara Sûre-i Cemile'sinin 26. ayeti kerimesini indirerek şöyle buyuruyor, ''İnnallâhe lâ yestehî en yadaribemeselemma be'udaten'' fımavka inna llahe şüphesiz ki Allah la istahi utanmaz Allah Teala utanma muamelesi yapmaz Allah Teala tabi bizim gibi utanmaktan zaten münezzehtir ama Rabbimiz buyuruyor ki ben haya edip de utanıp da efendim küçük görüp de bırakmam neyi en yadırgam mesela herhangi bir misal vermeyi be'udeten hadi karasinek biraz daha büyüktür Sivrisinek olsun diyor. Sivrisineği bile ben örnek veririm. Sivrisineği bile örnek vermekten vazgeçmem. Çekinmem. Kim ne diyecek diye düşünmem. Ben Kur'an'ı indirdim Habibime. Sallallahu aleyhi ve sellem. O onu benim tarafımdan okumaktadır. Kimsenin ona itiraz etme hakkı yoktur. Herkes onun hikmetlerini, inceliklerini anlamaya çalışmak durumundadır. Böyle de olur mu diyerekten Efendim ben dinlemiyorum ben anlamıyorum diyerekten mesuliyetten kurtulamaz. Bu kitap size indirildi. Anlayacağınız dilde indirildi. Bak size ananızın dili Türkçe olarak tercüme ediliyor. Hiç Kur'an'dan anlayamadığınız dinleyemediniz bir şey bırakılmıyor. Kimse artık mazurum diyemez. Ben Arap değildim. Arapça bilmiyordum. Kur'an'ı anlamadım diyemez. Bak Allah Teala bu kitabı indirdi. Niye dinlemiyorsun? Bak bu hadis-i de mesela ki bu da Allah kelamıdır. Mana olarak Rabbimizin misalidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan bize haber veriyor. Ve mantıku anil hevaini ve illa vahiyyuhu Benim Habibim kafadan konuşmaz. Canım şöyle istedi diye bir laf söylemez Allah buyuruyor. Onun söyledikleri ancak vahiydir. Benim tarafımdan kendisine vahyediliyor. E burada da sivrisneğin kanadı misal veriliyor mesela. Sivrisneğin büyüğünü de örnek veririm. Sivrisnekten küçüğünü de örnek veririm. Mikrobu da örnek veririm. Zerre ya. Zerre sivrisnekten çok küçük hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde zerreden çok bahsediliyor. Femen yağmen iskâle zerretin hayran yara. Zerre kadar, toz kadar, gözle görülmeyecek, mikroskoplar aletlerle zor görülen mikrop kadar bile hayır yapsa, onun karşısını görecek diyor mesela. Buna mukabil diyor. Men zerretin şerran Zerre kadar şer yapan onun cezasını görecek buyuruluyor. E bunlar hep misaller. Sivrisinekten yukarı olsun, aşağı olsun, büyük olsun, küçük olsun, ben... Misal vermekten çekinmem, hayal etmem. Bu misalleri o ne diyecekmiş, bu ne diyecekmiş diye terk etmem. Benim kimsenin ne diyeceğinden çekincem yok, endişem yok. Ben, buyuruyor allah Teala, ben kulları Yaradan Allah'ım. Celle Celaluhu. Ben onlara örnekler veriyorum, misaller veriyorum. Zihinlerine yaklaştırmak için açık açık beyanlarda bulunuyorum. Ben Rabb'imi yapıyorum, onlar da kulluklarını yapsınlar. Benim kelamlarımı iyi incelesinler, iyi düşünsünler. Dünya ahiret saadet yolunu, rehberini onda bulsunlar. Fuzuli fuzuli işlerle, lüzumsuz konuşmalarla, görüşmelerle, ömürlerini geçiriyorlar. Benim ahetlerimi, misallerime hiç fikir yürütmüyorlar. Hiç kafa vermiyorlar, vakit vermiyorlar. Femmellezine amenu. Şimdi iman etmiş kimselere gelince, bizim gibiler, elhamdülillah, Allah'a iman ettik. Allah katından gelen Kur'an'a iman ettik. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e e, kesinlikle inandık, tasdik ettik. İşte imanlı kişiler, fayalimune nehu l rabbim fayalimune onlar iyi bilirler ki nehu şüphesiz o misaller, o örnekler, o Kur'an'da bulunan tüm ayetler el-hakkumir-Rabbim hakkın gerçeğin ta kendisidir. Rablerinden gelmiştir. Sinekten de bahsediyorsa Allah'tandır. İnekten de bahsediyorsa Allah'tandır. Bekara suresi mesela bir sığırdan bahsediyor. Onun tabi su, surenin tamamı değil. O surede geçen önemli bir olay mesela. Efendim, örümcekten de bahsediyorsan Mevla'dandır. Arıdan da bahsedin. Nahl suresi arıdan, arının bahşi geçiyor. Arıdan da bahsediyorsa Mevla'dandır. O arıda ne hikmetler var, ne incelikler var. Onun o balında o ne şifa var, ne, ne hüner var. Hiçbir efendim makina, hiçbir fabrika onu yapamıyor mesela. E peki... Böylece iman etmiş olanlar itiraz etmezler, şüphelenmezler, vesveselere kapılmazlar. Böyle misal olur mu, böyle örnek olur mu, böyle konu olur mu, böyle ders olur mu, böyle sohbet olur mu diye Allah'ımızın kitabının mevzuları hakkında ileri geri konuşmazlar. Onlar derler ki Amin ne biz iman ettik muharebeler Allah'tan geldi, hepsin Rabbimiz tarafından katından nazil oldu. Burada çok ilimler var, biz tefsirlere bakalım, alimleri dinleyelim. Neler öğreneceğiz, neler öğreneceğiz? Emmellediğine keferu ama gel gelelim, inkarda ısrar edenler, bile bile hak kırat edenler, fekolu ne mada radallahu mesela. Onlar da derler ki ya Allah bu gibi şeyleri örnek vererek de ne kastetmiş olabilir canım? Allah böyle misallerle, örümcekle, sinekle, sivrisinekle, sivrisineğin kanatıyla, zerreyle, happeyle, kuppeyle. Yani Allah bunlardan e, ne mana murat etmiş olabilir? Allah'a yakışır mı canım? Allah'ın kelamına, kitabına uyar mı böyle şeyler falan derken? Gayeleri ne? Hiç dinlememek. Çünkü o ayetler neyi anlatıyor? Allah'ı terk edip de başkalarına tapanları zemmediyor. Bunların da işine gelmeyince konuyu kapatmak açısından ayette ne buyurulduğu, ne duyurulduğu hiç düşünülmeksizin sinekten, sivrisinekten Allah-u Teala ne yağlar çıkarıyor, ne manalar çıkarıyor hiç bunları araştırmadan, hiç o konuya girmeden efendim kapatalım bunları canım buna Allah kelamı olur mu böyle şey falan diyerek konunun üstünü küllüyor. İşte böylece Allah birçoklarını saptırır. Saptıran Allah, Rabbimizin bir ismi Mudil, dalalete sevk eden Allah, hayrı da şerri de yaradan Allah, hidatı da dalalette eden Allah, Celle Celaluhu, başka yaradan yok. O zaman saptırıyorsa, bir kulunu saptırıyorsa, bile bile saptırıyor. Dalleullah ala Allah bile bile saptırıyor. Neyi bile bile saptırıyor? O kulunun sapıklığı seçtiğini bile bile saptırıyor. Çünkü allah Teala ta ezelden bizleri yaratmadan önce bizim seçimimizi ne yönde kullanacağımızı biliyor. allah Teala bize bir irade vermiş, kudret vermiş. Bunlar cüz'i de olsalar arzu. Mesela ben bu radyo yayınına bu gece gelmeyi, siz de bu gece bu sohbeti dinlemeyi arzuladınız. Bir defa evvela içimizden bir istek bir arzu geçti. Ondan sonra da o yönde bir güç sarf etmek gerekti. Ne yaptınız siz efendim? 88.4'e lalegül efeme ayarı çeviriyorsun bu bir güç ister yani orada bir hareket bir icraat tuşlarla oynamak efendim düğmeyi çevirmek ister değil mi bu da bir kudret için baştan bir arzulamak içeriden geçer sonradan da o vakitte o fiili yapmak için bir güç sarf etmek gerekir ama işi yapan bizim irademiz midir kudretimizdir? yok yaratan ancak allah Teala'dır bana kaç tane engel çıksa ben burada konuşamam sana kaç tane engel çıksa sen orada dinleyemezsin burada Halk eden, yaratan, icat eden. Ben şimdi konuşuyorsam şu konuştuğumada bütün kelimeleri yaratan, harfleri yaratan. Benim beynime o manaları ilham eden, ağzımdan onları döken, böyle kalıbı, kalıplara döken, sizlere bu şekilde efendim inci taneleri gibi kelimeleri arda arda efendim ee, dizilen bir şekilde işittiren, dinlettiren, beni konuşturan ancak allah Teala, yaratan o. Ama ben de bu konuşmayı önceden bir arzuluyorum, sonra da bu hususta tabii bir ağzımı açıyorum. Bak tutaklarımı dilimi oynatıyorum, bu tabii kudret. Ama bunlar cüz'idir, yaratmaya yetmez. Bunlar ancak sebep olma, kesb anlamında, kazanma anlamında kullanılıyor. E ama Rabbimiz ne yapıyor? Bizim irademizi, kudretimizi kullandığımız şeyi kalk ediyor, yaratıyor. Mevla onu yaratmaya mecbur değil ama imtihan olsun diye kim ne arzularsa, kim gücünü ne yöne kullanırsa allah Teala ona onu yaratıyor. Yoksa imtihan olmaz. Şimdi içki içmek isteyene, engel çıkarsa içitmese. Efendim, zemzem zem içmek isteyene müsaade etse, içirse, e, böyle bir imtihan olmaz. Onun için herkes isteyen istediğini bardağına koyuyor, elini tutuyor, oradan o bardağı ağzına götürüyor, oradan döküyor. E, tamam, yaratan Allah. Allah yaratmasa ne elini kaldırabilir, ne boğazını açabilir, ne boğazından geçirebilir, ne ağzını açabilir, kımıldatabilir, o ayrı bir şey. Ama burada Allah Teala biliyor. Neyi biliyor? E, bizi yaratmadan evvel Bizim ne adam olduğumuzu biliyor Ne yapacağımızı biliyor e, bilmese, ne olur? E, bilmese benim gibi olur Benim gibisine ilah olur mu yani şimdi Ben şimdi çocuğumu görüyorum Çocuğumun kaç paralık adam olur Ne olacağını bilmiyorum şimdi Ama Allah Teala bizi yaratmadan Bizim ne olacağımızı biliyor E tabi farkımız bu kardeşim sen Yani e, yaratanla yaratılan bir olur mu Tabi ki o senin seçiminin Önde kullanacağını biliyor Ama ben senin bir çocuğun önüne bir parça şeker koydum bir parça efendim taş koydum şimdi hangisini elini uzatacak ben bunu önceden bilemem ki çocuktur bu mesela. Ama allah Teala onu biliyor. Elini sağ mı atacak sola mı atacak ayağını nereye atacak. Namaz kılacak mı kılmayacak mı inanacak mı inanmayacak mı bu ayrı bir şey. Ama allah Teala'nın o ilminden cebir lazım gelmez. Yani öyle biliyor diye Allah onu öyle zorlamıyor. O öyle yapacağı için allah Teala Hazretleri onu öyle biliyor. Yani ne gibi? Yarın sabah takvimde güneş kaçta doğacak? Orada yazıyor. Yediği beş gece diyelim yazıyor mesela. Şimdi onu bir sene evvel hazırlamışlar. Bir ay evvel takvimler çıktı. Şimdi ta aralığın takvimi bile var orada şimdi. 11 ay sonrasının sabah namazının saatini yazıyor. Güneş şu saatte doğacak. Mesela. E şimdi yarın 75 beş gece takvimde yazıyor diye mi güneş 75 beş gece doğacak? Yoksa güneş 75 beş gece doğacağı için mi takvim öyle yazıyor? Yani biz şu saatte şu sohbeti dinlemeye arzumuzu gücümüzü kullanacağız bu hususta bir gayret sarf edeceğiz diye mi Allah Teala bunu böyle biliyor yoksa Allah öyle bildiği için mi biz mecbur olduk da bu saatte oturduk burada bunu konuşup dinliyoruz böyle bir saçmalık olabilir mi? Tabii ki biz şu saatte bugün arzumuzu gücümüzü kullanarak Allah'ımızın kelamlarını anlamaya dinlemeye anlatmaya konuşmaya odaklandık arzu kullandık. Güç kullandık yaratanacak Allah ama Mevla bizim bu saatte bugün bunu dileyeceğimizi buna güç karşılayacağımızı bildiği için Yani biz öne geçtik bizim arzumuz gücümüz öne geçerekten sebep oldu Bundan dolayı sevabı hak ettik çok kazandık inşallah Her bir ayetten okuduğumuz dinlediğimiz hadisten dersten nur oldu kıyamette cennette derece oldu bize inşallah Dünyamız ahiretimiz mamur oldu şu saatte ama tabii aynı saatlerde tabii içki içmekle uğraşan var, kumar oynayan var, yalan konuşan var, efendim, film izleyen var, herkes bir işte. Kimisi canını cennete satıyor, kimisi cehenneme satıyor. Herkes bir, bir seçim yapıyor, bir tercih yapıyor. Arzusunu, gücünü bir yöne sarf ediyor, kullanıyor. Dolayısıyla allah Teala onu da öyle yapacağını biliyor, ona da onu yaratıyor. Ona da onu yaratıyor. Hiç imtihan olmaz. Aksi takdirde. E bu durumda allah Teala şimdi... Bir insanın bu saatte Kur'an dinlemeyeceğini, tefsir dinlemeyeceğini, şarkı türkü dinleyeceğini, efendim yok efendim bir kötü filmler izleyeceğini veyahut efendim ne diyeyim sana içki içeceğini, kumar oynayacağını ta ezelden bildi diye sorumlu mu oluyor? Ezelden bildi diye suçlu mu oluyor? Günahkar mı oluyor? Onun bilmesinden dolayı o adam o günahı yapmıyor ki o adam o günahı yapacağı için Allah onu biliyor. E dolayısıyla işte böyle misaller veririm, böyle örnekler veririm, çoklarını saptırırım. Neden? E onun sapıtacağını ezelden bilmişim. E zaten de onu seyretmişim, görmüşüm. İlmimde, ezeli ilmimde, sonsuz ilmimde onu takip etmişim, izlemişim. Onun için ona sapıklığı, dalaleti ve felaketi reva görmüşüm. Çünkü adam ayeti dinliyor, peygamberi görüyor, hocayı görüyor, doğruyu, gerçeği gözüyle görüyor. Yine inat ediyor diyor ki böyle de vaaz olur mu, böyle de konu olur mu, böyle de din olur mu diyor. Allah ne yapsın buna? Ha zorla istese inandırır o başka ama o zaman imtihan olmaz. Herkese özgür bir hür irade vermiş. O arzu ve gücü kullandığın noktaya ben yaratmamı tecelli ettireceğim buyuruyor. Buna karşılık çoklarını da hidayet etmektedir. Bak şu misallerle nicelerinizin aklı açılıyor, zihni açılıyor. Efendim idraki gelişiyor. Tezekkürü, tefekkürü, tedebbürü, Kur'an-ı an işaret ettiği hikmetler ve gayeler zuhur ediyor. Meydana geliyor. İnce düşünceler hasıl oluyor. İnsanlar örneklerle meseleleri daha iyi anlıyor. E çoklarında hidayet ederim diyor. Tabii ki hidayet olanların sayısı dalalete göre oranla azdır. Ama niçin onlara da çok diyor? E onlar da hak üzere olduklarından çok. Çünkü sevade azamdan ayrılmayın. Aleyküm müstevad lazım. En büyük kalabalıktan, en büyük karartıdan ayrılmayın buyurulan hadis-i şerifte. Ehli sünnet ve cemaati terk etmeyin buyurulan hadis-i şerifte. En büyük kalabalık türecin insanların çoğu batılda birleşirse, yanlışta birleşirse sen kalabalık burada diye oraya uyabilir misin? Uyamazsın. Ama madem hadis-i şerifte en büyük karartıdan bahsediyor. Ha o zaman ne diyor İbn Mesud radıyallahu azzezatleri? Es-sevadul azam huvel vahid alel hak. Sevade Azam en büyük cemaat hak üzere olandır velev ki bir kişi olsa diyor. Şimdi bütün dünya Allah'ın ortağı var dese, bir kişi de çıksa Allah'ın ortağı yok dese, o bir kişi de olsa sevade azam odur, onun dediği doğrudur, en büyük karaltı ve cemaat odur. Uyulacak kişi de ancak odur. Dolayısıyla burada çoklarını da idat eder buyuruluyor. E, tabii ki Müslüman'ın sayısı, Kur'an'ın misallerinden, tefsir derslerinden istifade edenlerin sayısı, idat bulanların sayısı e, dalalette kalanlara göre çok değil. Çok değil ama onlar bir de olsa pir, onlar tek de olsa ümmet, onlar hak üzere olduğundan milyarlarca, trilyarlarca sıfır, hepsi sıfır ama bir. Bir ama o kadar sıfıra karşı, o kadar batıla karşı, o kadar yanlışa karşı, Kur'an dışı akımlara ve cereyanlara, ayet hadis dışı, Kur'an tefsir dışı, efendim ilimlere, kilimlere, bilimlere karşı... O kadar sıfıra karşı burada bir varsa da o hak üzere olduğundan o bir. Bundan dolayı çoklarını saptırırım, onlar sayıca çok, çoklarını da idade ederim, onlar kıymetçe çok değerlidir. Allah buyuruyor. Ve ma bihi. Şimdi aynı ayetler. Kimine ilaç oluyor, kimine dert oluyor. Nasıl ki aynı hap, e, kimini hasta ediyor, kimine ilaç oluyor. E şimdi... E, ağır hastaların, kanserlilerin ve şeker hastaların kullandığı bir ilacı normal bir insan kullansa ne kadar zor bir durumla karşılaşıp değil mi? Yan etkileri altında e, bütün hayatı felç oluyor. E, benim yaptığım insülini sen yapsan düşer devrilirsin aşağı. Neden etsen şeker hastası diyorsun ki insüline ihtiyacı yok dışarıdan insülin yaptığımı sen komaya girersin. Mesela e, o bana ilaç oluyor, sana dert oluyor. Bunun gibi Lennazilul Kur'an me'a şifa ve rahmetül lil Kur'an'dan inananlar için şifa indiriyoruz, rahmet indiriyoruz. Ama velazinu zulalimin Aynı Kur'an ayetleri zalimlerin kusranını ve zararını ziyanını artırıyor. Ne bakımdan inananların imanına, nur bakımından iman katılıyor, nurları artıyor. Her bir ayeti de, dersi tefsiri dinledikçe ey kurban olduğum Allah'ım ne kitap indirdin bize diye imanları tazeleniyor. Onun için Rabbimiz ve rezidenn keثیرen minhumma min ve kuffara Habibim sana rabbinden indirilmiş olan o Hazreti Kur'an onlardan o insanlardan bir çoğunun ancak ve ancak azgınlığını ve kafirliğini artıracaktır. Yemin ediyor Allah. Kasem ediyor Allah. an ediyor Allah Celle Celaluhu bir takım insanlar Kur'anla İki can saadetine ulaşırlarken... ...bir takım insanlar şu tefsir dersleriyle... ...iki can selametine erişirlerken... ...dünyalara ahiretleri kurtulurken... ...birçokları da... ...efendim Kur'an'a karşı nefretlerinden... ...İslam'a karşı kinlerinden... ...Müslüman'a karşı adavetlerinden... ...alimlere, hocalara karşı buzu nefretlerinden... ...azgınlık ve kafirlikleri... ...daha da artacaktır Allah buyuruyor. kavil Artık o imansız kafirler... ...toplumuna karşı tasalanma... ...üzülme... ...müteessir olma... ...sen ne yapacaksın... ...vazifen duyurmaktır... ...onu da fazlasıyla yaptın Allah buyuruyor... ...şimdi... ...Rabbimiz ne buyurdu... ...çoklarını saptırırım... ...çoklarını hidayete alırım... ...ama sonunda nasıl bağlıyor... ...ve mâ yudillü bihî ...ben... ...hidayeti hak edenleri dalalete sevk etmem... Ben doğru yol arayanları şaşırtmam. Ben inanmak isteyenleri inkara sokmam. Ben iki cihanda da saadet ve selamet peşinde koşanları felakete sevk etmem. Ben bu Kur'an'ın ayetleriyle, bu tefsir dersleriyle, bu ilimlerle, bu sohbetlerle saptırırım. Ama kimi saptırırım? Sorun bana. Ancak o fasıkları, o yoldan çıkmışları o kendilerine verilen iradeleri, kudretleri, kötü yolda kullananları, o Kur'an'a karşı kulak tıkayanları, Allah'ın kelimelerine, kelamlarına karşı, kulak tıkayanları, Allah'ın nuruna karşı, penceresini, perdesini kapatanları, siyah perdelerle, filmlerle, camlarına çekip de efendim, bir damla ışık girmesin diye mücadele verenleri, karanlıkta kalmak isteyenleri, efendim Kur'an'ın nurundan, ''Yarasalar gibi rencide olanları, ışıktan rencide olan yarasalar gibi Kur'an'dan rahatsız olanları, o fasıkları saptırırım. Ben hak edenlere yaparım, herkese müstahakkını yaparım Allah.'' buyuruyor. Fasıklık tabii, e, fısk, lugatta doğru yoldan çıkış anlamına geliyor. Şer'i şerif istilahımızda e, büyük günahlar işleyerek allah Teala'nın taatından, itaatından, emirlerine, imtisalden çıkış anlamına geliyor.'' Tabii küçük günahlarda ısrarcı olmak, devam etmek de büyük günahlar cümlesinden sayılıyor. Mesela zina büyük günahlardan olarak geçiyor ama namihreme bakmak küçük günahlardan olarak geçiyor. Ama devamlı namihreme bakmak küçük günahta olsa sürekli yapılma durumunda o da büyük günahlar sınıfına geçiyor. Onun için la sahiratı maal ısrar ve la kebiratı maal istiğfar hadis-i şerifte buyuruluyor. Bir günah ne kadar da küçük olsa ısrarla devamla yapılırsa küçük kalmaz büyük olur. Bir günah ne kadar da büyük olsa tevbe edilip istiğfar yapılırsa büyük kalmaz küçük olur değil sıfır olur hatta sevaba döner. Fasıklığın üç derecesi vardır ulema buyuruyorlar. Birinci mertebesi büyük günahlardan herhangi birini büyük günahlar yani artık adam öldürmek büyük günahlar misal veriyoruz efendim harpten kaçmak. Büyük günahlardan biri. Büyü yapmak. Bunlar hep kebair günahlar. İçki içmek, kumar oynamak, zina yapmak, faiz, faiz en büyük günahlardan. Efendim bunun gibi yalan gibi günahlar. E bunları çirkin görerek de olsa beğenmeyerek, benimsemeyerek fakat nefsine uyarak efendim bazen ara sıra yapmak. Bu fasıklıktır. Büyük bir günahı bazen ara sıra da olsa yapmak e tabi çirkin görecek. Haram olduğuna inanıyor. Eee yani... Hiç istemiyor, yani yapılmasına rıza göstermiyor ama nefsine uyarak yapılıyor. Bu birinci mertebesi. İkinci basamağı, yine büyük günahlardan, kebair günahlar diyoruz onlara, herhangi birini yine çirkin görerek, çirkin görme kaydı şart, yani istemeyerek, kerik görerek, haram olduğuna inanarak sürekli yapmak. Bazı insan içkiye müptela, bazı insan sinahe müptela. Bu da bir nevi fasıklık ikinci basamakta. Üçüncü basamak yine günahlardan, kebair günahlardan büyüklerden herhangi birini Yapıyor ama bunun farkı nedir? Çirkinliğini inkar ederek yani normal görerek, beğenerek, benimseyerek. Yani içki ne var ya içki helaldir, içki normaldir, içki içilir ya diyor. Zinada ne var diyor, kumarda yapılır içilir diyor. Onları beğeniyor, benimşiyor, haram olduklarına inanmıyor, helal olarak görüş, beyan ediyor. İşte bu üçüncü basamak insanı dinden çıkaran kafirlik anlamına geliyor. Çünkü helala haram demek, harama helal demek insanı kafir eden nedenlerden biridir. Ancak ilk iki basamak, birinci ve ikinci basamak e, inkar içermiyor, helala haram itikadı içermiyor, bundan dolayı küfrü mucib olmuyor. Yani insanı dinden çıkarmıyor. İnsan hangi büyük günahı olursa olsun, bir tanesinde olsun, büyük günahların tümünü de olsun, bir kere iki kere arasında da olsun, devamlı sürekli de olsun, işlese bile... Yaptığı işin günah olduğuna Haram olduğuna inanırsa Bu adam müslümandır Ama müslüman olsa da Fasık müslümanlardandır Bu itibarla fasık olduğu için Efendim iman vasfından soyutlanmıyor Soyulmuyor ayrılmıyor Müslümanlardan ayrılmıyor Ona da müslüman deniyor mümin deniyor Ama günahkardır fasıktır Ama yine de dikkat etmek lazımdır ki e, Bu fasıklık Allah muhafaza etsin bu günahlara devam etmek insanın maazallah yarın bir gün o günahları beğenmeye, benimsemeye, normal görmeye götürürse işte o zaman tehlikenin boyutu artıyor. Şimdi Mevlana buyuruyor, ben Kur'an ayetleriyle kullarımı yola alırım. Bu kadar örnekler misaleler ve kullarımı yola alırım ancak birçoğunu da saptırırım. Ben sap saptırma işini yaparım kullarımın kalplerinde yanlış itikadları, dalaletleri, sapıklıkları ben yaratırım. Çünkü benden başka yaratan yok. Ama buna, bunun sebebi ben olmam. Bunun sebebi yine kulum olur. Kulum fucur işler, günahlar yapar, masiyetler yapar, bana isyanlar yapar, kendi arzusunu, kendi gücünü bana karşı isyanda kullanır. Böylece yoldan çıkar, kendi isteğiyle çıkar, kendi bile bile çıkar. Ben ancak onun ezelde o kötü yola sapacağını bilirim. Ama benim bilmem bir şey değiştirmez. Ben sadece olacağı bilirim. Rab olarak, ilah olarak bu ilim bende mevcuttur. Ama benim onun öyle yapacağını bilmem onu o işe zorlamış anlamında değil. O öyle yapacağı için ben öyle bilirim. Ve ben bildiğim için de bunu mesul olmam, sorumlu olmam. Ya o kim yapıyorsa kendi isteğiyle buna teşebbüs ediyorsa, tevessül ediyorsa sorumlu onu tutarım. Bu itibarla ben fasıklardan başkasını saptırmam. Demek ki insan allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Kur'an'da verdiği misalleri anlamayabilir, aklı kavramayabilir, alimlere sorabilir, kitapları okuyabilir. E bu ayrı bir şey. Ama böyle misal olur mu diye Allah'ın kitabıyla, Kur'an'ıyla, ayetleriyle, hükümleriyle, İslam'ın herhangi bir meselesiyle alay ederse, hafife alırsa, küçümserse işte o zaman dinden çıkar. Yoksa tabii ki aklı, idraki, şuuru bir değildir, ilim seviyesi bir değildir. Efendim ee, Anlamaya da bilir Anlayışı da az olabilir Zayıf olabilir Allah Teala kuluna verdiğinden başkasını sormaz Verdiği akıldan zekadan e, Anlayış gücünden Ezbere gücünden Başkasıyla e, farklı şeylerle Allah kulunu yükümlü tutmaz Herkes kendine verilen Sermayeyi Aklı idraki şuuru Gücü kudreti Allah'ın dinli kitabını anlamak yolunda, uygulamak yolunda harcarsa allah Teala buyuruyor. Sen sendekini bir ortaya koy, ben de arkasını tamamlarım, yaradırım. Yaratan benim. Ama sen hele bir kendinde olan arzuyu, gücü bir ortaya çıkar bakalım. Sen bir öne geç bakalım. Bir sorumluluğu al bakalım. Bir sebebiyet ver bakalım. Yoksa ben senin istediğini mecbur olmasam da yaratacağıma karar verdim. Böylece kullarımı imtihan etmeye karar verdim. Ve bu imtihan neticesinde de dalaleti seçeceklerini bildiklerime dalalet yarattım. Hidayeti seçeceklerini bildiklerime hidayet yarattım. Ben kullarıma zerre kadar zulmetmedim ve zulmetmem Allah buyuruyor. Ben onları mecbur değilken yarattım, mecbur değilken yaşatıyorum. Türlü, türlü nimetlerle donattım, kuşattım. Ben onların ilahları olarak maddi manevi rızıklarını onlara gönderdim.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 Artık arayın. Arayın kullarım. Febtagū <gülüyor> 'indallahi rizq. Rızkı Allah katında arayın. Ve ibudūh ve Ancak ona kulluk edin, ona şükredin. İleyturcūn. <gülüyor> Ancak ona döndürüleceksiniz. Ne hesap vereceksiniz? Böylece son sözümüz şu dersleri bize anlatan, okutan, sizlere dinleten, bizi şu saatte bize hidayetler yaratan Allah'ımıza hamd senalarla khitama erdirmek olsun ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin diyerek Hamdüsenaleylerle khitama erdiriyoruz El Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi ile